''Perişan efem, arena özel, bilmem kaçıncı bölüm...'' Yaptığı şok baskınlarla sağlık ve gıda sektöründeki gözü dönmüş sahtekarların korkulu rüyası haline gelen Uğur Düzdar ve arena ekibi bu seferde sahte sigara üreticilerinin peşine düşer. Alınan ihbara göre bir kasap dükkanında sahte sigara imalatı yapılmaktadır. Yer İstanbul Avcılar'da bir kasap dükkanı. Baskın sırasında Sahte sigara üreticisi, Gece sahte bir sigaraları bir piyasaya sürmektedir. Kadeh'i yere attım, beni sigarayı Ulan Ahmet ya, ulan beni deney edecek ya, ya. Ya kardeşim, oğlum, evladım, sigara üreten bir iş yerinde dinlediğim Türkiye bak, sigarayı bıraktım. <gülüyor> Eee nasıl bir giyole? Yokmuş şöyle sigaraya yeni başladım diyen bir türki. Hani ben sana şöyle dedin sun ya. Sigaraya başladım. Dumaminesladum. Kimse ki burada basıt arena. Tt t t t. Gene uğrdın dana basıldım. Vallahi ben bu hani'den bektim. <gülüyor> Sigara toplam yine toplaman. Kimse ki burada basıt arena. Ha gelden geldunuz. Hoş geldun. Ne var? Sigara alıp çıkacaktım. Kısa Samsun var mı? Vallahi kısa Samsun kalmadı. Uzun kiresun verelim. <gülüyor> Espiri yaptım da. <gülüyor> Nasıl ordusdan? Evet, sahte Ananda. sigara üreticisi espri yaptığını zannetti ama duydunuz. Kimse gülmedi. Ya kafayı mı yedin Nur Bey? Burası kasap dükkanı ya. Kasapta sigara ne arasın ya? Kardeşim, <gülüyor> ihbar aldık, ihbar. Arkadaki gizli depoda sahte sigara yapıyormuşsunuz. Çek şuradan, çekil. Bekleme. Be. Evet dinleyiciler şu anda kasap süsü verilmiş dükkanda sahte sigara yapılan gizli bölmeye giriyoruz Aha da girdik ve şok oluyoruz Aha da şok olduk Oha! Oha! Her taraf sigaralarla doldu dinleyiciler Hemen dükkan sahibine soruyoruz Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz burada? Ne demek ne yapıyoruz ya Kasaplık yapıyonuz dedik ya. Aha bak Bu satür Bu da et Bak et donuyoruz aha Anak, babaya et getir. Aa bak, bak, bak getir oğlum, baba et kesacak. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Kasap da yapıyormuş ya! Yalana bak! Kasapta bu kadar sigaranın ne işi var ha? Ne işi var? Her taraf sigara kolleriyle dolu be! Maşallah tekel bayinle geçmişsiniz. Ee... Şey... Ee... Oğur Bey... Ee, ben tiryakiyim de biraz stok yaptım. <gülüyor> Ama babaya tutun getirmek baban yine sigarız arayacak sıkıntı. Oha be oha oha. Yalanında bu kadarına pes ya. Tiryakiymiş. Ne tiryaksı be. Hadi diyelim ki yedik. Tamam. Hadi diyelim ki yedik. Bir an tiryaki olduğuna inandık. Tamam kardeşim. Söyle bakalım. Söyle bakalım günde kaç paket içiyorsun? Valla ben niye olmuyor ki Uğur Bey. Bazen iki bazen. 55 paket bekliyormuş. <gülüyor> Hakikaten belli olmuyormuş. Sen kimi kandırıyorsun be? Sen kimi kandırıyorsun ha? Şuna sahte sigara yapıyor desene. Ya rica ederim ben ya. Vallahi billahi rica ederim. Yani edecek rica kalmadı. Yani ben bir, bir şu, şu tipime bak. Sahte sigara yapacak kadar şerefsiz, haysiyetsiz bir adam mıyım aşkım? Şereften, haysiyetten bahsedene bak be. Haysiyetmiş. Haysiyetine senin be. <gülüyor> Benim bilmediğim sahtekar. Yok kardeşim. Sahtekarları sen bana sor. Bana hey yavrum Dinleyicilerimiz şey hemen ben uzmanımıza ben dönüyoruz. Ben. Sayın uzmanımız ne diyorsunuz bu sigaralara? Ortada sahte sigara var. Vatandaş sigaranın sahte olup olmadığını nasıl anlayacak? Buyurun sayın uzmanım. İşte, işte, şimdi Uğur Bey. Ee, sahte e, sigaralarda tütün yerine e, saman kullanılır. Saman kullanılır. Ya, evet. Saman kullanılır. Ee, bazı sahtekarlar ise, bazı sahtekarlar ise saman yerine sahte saman bile kullanmaktadırlar. Saman saman. <gülüyor> yani hem saman Sahte saman kullan. Ya bu ne vicdansızlık ya? Ya bu kadar da olmaz ya. Ya bu ne ya? Şimdi Uğur Bey yani bu adamlar ata sözünü bile buna alet etmişler. Sakla samanı sahte sigara imalatında kullanırsın diye. <gülüyor> ya olacak iş değil değerli dinleyiciler yani valla, olacak. Vallahi olmaz Uğur Bey. Yani ne sahtekarlar var ya hayret bir şey ya. Bak sahtekar kardeşim uzmanımız tütün yerine saman kullanılmış diyor. Ne diyorsun bu iddiaya? He, ne diyorsun? Ha, bu herif mi uzman? Uzmanmış Uzman bak bir çakacağım uzmanacak yerinde bir. <gülüyor> bu neneler sigaradan tütünden be bunun tadı sümü görmüştü tütünü. Başka uzman bulamadınız mı ya? Evet dinleyiciler sahte sigara üreticisi şimdi de uzmanımıza nah böyle dil uzatıyor olacak işte. He anladım. Dilimi uzattı mı? Kardeşim, sahte sigara diyorsunuz tamam da Bak, abi bilim adamları açıkladı Normal sigarada bile bilmem kaç çeşit zehir var Sanki gerçeğin sahtesinden daha zehirsiz ya Allah Allah Ameen. Babaya sigara götür baba kendini zehirleyecek. <gülüyor> evet dinleyiciler sahte sigara üreticisi sigara sağlığa zararlıdır diye bir de mesaj veriyor. E yani... verecez tabi kardeşim verecez tabi ya Biz de bu toplumun birer verdiyiz ya Allah Allah sen mesaj vermezsen ben mesaj vermezsem. Bizler mesaj vermezsak ee ne olur bu Türkiye'nin hali değil mi ya? Ameen. Babaya mesaj götür baba mesaj verecek oğlum. <gülüyor> Kardeşim hakkında ihbar var sahte sigara yapıyor musunuz? Evet yapıyoruz. A da itiraf ediyorum sahte sigara yapıyoruz var mı? Hadi. Evet dinleyiciler adam utanmadan bir de sahte sigara yaptığını itiraf etti. Adama bak ya, adama bak ya itiraf etmez bir türlü, itiraf etmez bir türlü kavayya cevmi ya. Aman baba ya kavayya tur baba kavayya. Hemen <gülüyor> e üst kanımıza soruyoruz. Ne diyorsunuz bu sigara olayına sayınız var? Şşş şey, şey, şey, şimdi benim sigortalar attı demin. Şimdi herife kafayı koyamadım ya. uzmanlığımıza selaf etti. <gülüyor> şimdi Uğur Bey vallahi maalesef şef ülkemizde sigaraya özendiriyorlar. bak ben... Demek sigarayı özendiriyorlar. Tabii sinirden şimdi... Nasıl sigar... mesela? Şey adamın... Şimdi mesela bakın şimdi mesela bu ülkede sigara böreği diye bir börek var kardeşim. <gülüyor> evet. Olmaz böreğe verecek başka işim mi yok da sigara böreği diyorsunuz kardeşim ya. Bugün böreğe sigara ismini veren yarın... Şey keki şarap keki ne bileyim simite de esrar simiti şi, ismini verir <gülüyor> lazım, çok haklısınız sayın uzman verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz e, süremiz bitti burada kesiyoruz bir başka arana da başka bir baskında tekrar görüşmek üzere dı dı dı dı arana diyor <gülüyor> Dört ya Radio dört